Bunu e, yani şey yapmak lazım. Er, erkeğin hanımı haramlık selamlı olsun, dışarı çıkarken giyim kuşam konusunda olsun diyor. Dikkat etmiyorsa, öğüt veriyor ama hiç dikkate almıyorsa, ben annemden ya da babamdan böyle gördüm diyorsa diyor e, ne yapmam lazım. Kadın mı yani? Kadın Bu, öyle. He, kadın öyle diyor. Nasihatlere dinlemiyormuş mesela. He. Ben annemden babamdan böyle gördüm diyormuş. Ne yapmam lazım diyor soruyor.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 boşayıp daha saliha bir kadınla evlenmek daha doğrudur.